Açık Radyo 94.9'da Soma Nöbetini dinliyorsunuz. Şimdilerde ben Seçit Türkan telefon bağlantımızda da CHP Milletvek CHP Manisa Milletvekili Özgür Özer var. Hoş geldiniz Heimza.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 Adalet ve Kalkınma Partisi eliyle parlamentoda değerlendirilmediği için hı hı. yasamaya dolayısıyla da mevzuata bir katkısı olmadı. Evet. Aslında biraz daha geriye gitmek gerekiyor. Evet. Biz Ben geçen dönem milletvekilliğinde 4 yıl boyunca onlarca faciadan önce madenci cenazesine gittim. Birer ikişer ölüyordu zaten madenciler somadaki evet. yaşanan maden kazalarında ama yangınla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 Soma'daki bu madenlerdeki facianların araştırılmasıyla ilgili onlar kurulmasın dediğinde 301 kişi yaşıyordu 301 kişi öldükten sonra kurulsun dediler tamam, bu mecliste AKP'nin gelenekselleştirdiği bir tavır işte kadın cinayeti Türkiye'nin gözü önünde adam karısını 45 kere bıçaklamadan kadın cinayetlerini araştırma komisyonu kurmaz AKP işte Gaziantep'te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 üzerinde ortaklaştığımız teknik konularda e, ortak ciddi öneriler içeriyordu. Ama neden muhalefet yeri yazdık? Bunlar sadece de, de değil. HDP ve MHP de yazdı. Çünkü esas bizim ilk günden beri tespit ettiğimiz siyaset, sindika, sermaye üçgeninin içine girmeye çalıştığınızda yani ya işte alev buradan geldi doğru. Rüzgar böyle hava böyle çevrildi doğru. Şuradan şu kadar iş alındı doğru. İşte keşke bu gazı dışarı atacak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 ve denetim zorunluluğu. Mesela bu, bu sırf bu olsa Ermenek yaşanmayacaktı yani mesela. Evet. bunlar Bunların hepsi bizim raporlarda yazıyor. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi. Ne? Başbakan Davutoğlu'nun açıkladığı pakette yer aldı bu önerilerimiz. Bu arada şunu söyleyeyim. Raporda 130 sayfa öneri var. Hı hı. 130 sayfa çok oldu. Özetleyelim okumazlar dedik. 13 sayfa, 12 sayfa oldu, özeti var önerilerin. Bunlardan hı hı. hiçbirini...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 ee, bizim dört üyemiz var AKP'nin 11-12 tane üyesi var yani e, öyle bir şey ki AKP'nin görmezden geldiği komisyonun çoğunluğu da AKP'lilerden oluşuyor.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 Kimse uzak tutmasın. unutanın yüreği kurusundandı. İlk davaya gittik. E, i̇çeriye her aileden bir kişi almak zorunda kaldı hakim. Çözüm yok. Dışarıda 10 bin kişi vardı. 4 kilometre kuyruk vardı dışarıdan. Evet. Evet. Biz geçen ay davanın işte e, nasıl söyleyeyim. Blok halde görülüyor. 8'er günlük bloklar halinde görülüyor dava. Hı hı. 8. gününde salondaki sandalyelerin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 En sonunda Soma bu davadan tertemiz bir şekilde sıyrılır. Devlet devlette bugüne kadar verdiği rahatsızlık için özür diler bunlardan. Evet. Onu herkes bilsin, herkesin kendi vicdanı kararıdır. Ee, biz 16'sında ve gelecek duruşmanı tavanda orada bulunacak. Hı hı. Cumhuriyet Akbaşı grubu içinden iş kazalarını izleme komisyonu kurduk bir 6 kişilik. Hı hı. Mehmet Bekeroğlu'nun da başkanlığında başkanlığında. Ee,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 ...biz de teşekkürümüzü iletmiş olalım. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere yine. Teşekkür. Evet, Soma nöbetini dinlediniz. Bu ay dava 16 Şubat'ta görülecek. Özgür Özel'in de söylediği gibi... 8, ...2 blok halinde görülüyor aslında davalar. Neler olacağını da izlemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki ay da burada olacağız biz. Kurulan, çalışan...